Günaydın Ankara. Pepper Jam gourmet pizzanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Bon bu, apetito tutki. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Alabamamız güzeldir dedi arka arkaya bu sabah. Modern sabahlardan hepinize bir kez daha günaydın. Macera dolu bir perşembe sabahında birlikteyiz. Hoş geldiniz efendimiz. Hoş bulduk. Günaydın. Hoş, bulduk. Hoş, günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. efendimiz tüm memleket hasreti çeken dinleyicilerimizi <gülüyor> çaldık bu sabah. Allah değil mi? Değil mi ya? Homesick. Biraz da o tip şartlarda olabilir. Yabancılar da olabilir, fair yani. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yabancılar da olabilir memleket hasreti çeken. Onlara da homesick diyoruz. <gülüyor> Buyursunlar efendim. Macera Abi. dolu bir perşembe sabahında homesick demekten başka neler geldi? Neler geldi? Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları var 17 Aralık'la ilgili. Hı hı. Ee, Mehmet hı. Mehmet Ama 18 Aralık'tayız biz. Ha, dün açıkladı o zaman. İşte ancak 17 Aralık demiş uzun uzun söylemiş bir cümlesi var bir ifadesi var çürük diş çekilir bunu anlamadınız herhalde onu anlamadım bir daha açıklar mısın açıklaması yok efendim <gülüyor> ee, başınızı ağrıtlayayım zaman zaman bugün yayınımızda yerli yersiz kullanarak anlamanızı sağlayacağım amacım saat 10'a kadar bunu anlamanızı sağlamak Tabii kanal de... tedavisi de yapılabilir Tabii... Peki, yani diş hekimleri Dişi kaybetmemek için artık çok uğraşıyorlar. Ellerinden gelen her şey yapıyorlar. Doğru yani. Hemen implant yapalım, çürük, çürük dişi çekerim yerine. Çürük dişi çekince yerine de implant yapman lazım Tabii yani. Implant ya, da. Karştan başlıyorum. Ya. Yani. Ondan sonra köprü yapabiliriz, değil mi? Pokay. Evet. Evet. Şöyle demiş, bütün yöntemleri yöntemlerde pardon yönetimlerde hata yapan yanlış yapanlar olabilir. Diş hekiminin görevi çürük için ya da dolguyla tedavi yapmaktır. Yetmiyorsa çekmektir. Çekmektir. Kanal Biraz... tedavisi de var. İşte orada onu bir daha hatırlatalım. İşte Anladınız mı? An Anlamadık efendim. Anlamanızı sağlamaya çalışacağım. Ee, onun dışında Egemen Bağış'tan dün bir mesaj geldi. Ee, Twitter üzerinden. 17 Aralık Türkiye'mizin 5 yıl bekletildikten sonra Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi almasının şanlı yıl dönümüdür. Yalan ve iftiralarla çarpıtılamaz demiş. Aa doğru ya biz başka şey diye çünkü başka şeyler aklımıza gelmişti bu son yıldan sonra iyi olmuş <gülüyor> eski bakanımızın e, bunu hatırlatması. Anlamayanlar olmuş olabilir. Anlamamış anlamamış bir de, Oktay. Abi bir Avrupa Birliği dosyası kapanmamış mıydı falan diyenler olabilir. Evet daha üç gün önce. Son derece haklısınız bunu <gülüyor> diğer diyenler açısından söylüyorum. Ama efendim anlaşılacaktır. Yani anlaşılacaktır. Be o, He, beş yıl sonra dil değil mi anlamamız? Dil yok. E, bugün anlarsak anlarız bunu. Anladın, anladın, anlamadın. Bu arada Kanatatkaya bugün 17 Aralık ne olduğunu yazmış. Hı hı. 17 Aralık biz dün atladık bunu ama bir gün sonra da olsa onun e, şeyinden bakalım 17 Aralık Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum günüymüş mesela. <gülüyor> Kutlamamız. <gülüyor> <gülüyor> kutlamak isteyenler. Var mı 17 Aralık? <gülüyor> 17 Aralık. Aa, çok iyi çünkü 16 Aralık da Frank Sinatra'nın doğum günü. Bak bunların tesadüf olmasının imkanı, i̇mkanı yok. yok ya, üst Arka arkaya gelmiş. doğmuşlar. Evet 16 Aralık Frank 13 Sinatra. Şubat Mazhar Alanson 14 Şubat Aylin Aslım 15 Şubat EGK Kayacan böyle bir sıralama da var. Bir de İlginç bir şeydir. 27 anlıkta tatbikat sayesinde benim şahsi iş <gülüyor> Hayda. Biletlerde mi? Hayır bilet götür, Götürün ya. Bunu götürmeleri için nereye? <gülüyor> bir dakika. Şey, rakamları siz buldunuz sana soruyorum. Çürük sorayım, diş faiz. değil mi ya? Bunu çekelim <gülüyor> çürük, mi? Çürük ha, diş çekilir. Anlamış mıyım? Çürük diş değil misin oğlum sen? <gülüyor> çürük diş çekilir de yamuk şapka kalıba mı verilir? Kalıpçı kalmış mı şehrimizde ya? Gittin her tarafta ne olur? Dünkü oldu. maceralarını biraz anlatmak ister misin? Ya Tabii da için. istersen <gülüyor> anlatma. <gülüyor> vallahi teklifin sizden gelmesi beni o kadar <gülüyor> mutlu etti ki. Vallahi Fahir özür <gülüyor> dilerim ve tüm ciddiycilerimizden özür dilerim. Konu delim. açılmayacak diye. Bir kere sıkıcı bir şey anım var. <gülüyor> Şüphesiz ki pek çok sıkıcı anım var En sıkıcısından başla <gülüyor> Bir anım var sıkıcı bir anım var eğlenceli Hangisi? <gülüyor> Sıkıcıyla Sıkıcıdan başla Çünkü beklentimiz düşsün <gülüyor> Hatta eğlenceli hiç anlatma istersen O bize bir heyecan olsun Oktay bu sıkıcı anımı sana anlattım Sen çok eğlenmiştin aslında Hangisi? Şişme pil Aa, ne Pil o ya? şişmesi Pilime götürdüm ya telefonumu Pilime götürdüm <gülüyor> Yani Oradaki telefon... hanımefendi çıkardı Aa, Pil şişmiş dedi nasıl anladınız dedim. dedim Böyle elimle aldım pil şişmişti Bu sıkıcı anım Eğlenceli anıma geçiyorum. Benim eğlenmem dediğim bunu anlattığın daha zaman daha eğlendin. Yo, bunu ben eğlendim. Bunu anlattığın zaman neden eğlendiğimi ya da şey yaptım fark ettin mi sen? Neden? Ben o sırada çok yoğun bir iş yapıyordum fair. <gülüyor> Odaya geldi. Bir, bir ama yani bir, bir, bir işler yapıyorum. Ve fatura atmaya başladı. Ya. Böyle yoğun bir şey Fatura giriyor. Hakan tamburculuk 26 kilo <gülüyor> ama. Böyle bir şeyler anlatmaya başladı falan ben de şey olmasın diye. Evet, evet var. İşte oralarda senin eksikliğini çok hissediyorum. Ay, işte otomatik değildin noktay Benim de başıma gelen buydu. Ekranda da pırpır pır yapıyor muydu diye sohbeti de e ne Hatta kadar güzel, güzel işte, anıyı süper, uzatmaya çalıştım süper, süper otomatik değil mi bu ya? Çocuklar tartışmayayım ben. Çok hoş bir ana olarak çok bu kalsın bence. Bence kabul etmesen de çok eğlendim. Yani buradan çıkardığımız bu konu pil şişmesi dediğimiz şey, şey fizik gerçek. fiziki bir şişme aslında sen, gerçekten. Sen eğlencelisini anlat. Hadi. Eğlencelisini anlatayım. Ondan, ondan görelim. sonra Otü'de maceralarımı yaşadıktan sonra dolmuşa bindim. Dolmuşta da böyle normalde ben boyunu bükük dolaşıyorum falan. Ama şapka olduğu için kafada daha da bükmem gerekiyormuş. Onu fark etmiyorum. Nasıl diye, normalde niye boyunu bükük Bizim bo uzun. boyumuz uzun ya. Dolmuşta He. böyle hep dilerim ezik ezik dolaşıyorsun. Gene ben ezik ezik dolaşıyordum da yetmem Daha da ezilmem lazımmış. Lap diye bir anda böyle dolmuşun tavanına kafam çarptı. Şapka iyice gömüldü. Sonra bilmiyorum bu eleştirilecek bir şey midir ama ben Şoför yanına otururum genelde boşsa. Yo estağfurullah canım bu senin en doğal hakkın. Oraya oturdum. Föter ha. güzelmiş dedi şoför bey. Föter. <gülüyor> Ondan sonra uzun süre föter üstünde konuşarak şey yaptık. Şoförle föter üstüne mi konuştunuz? Benim de vardı takamıyoruz artık falan filan dedi. Ha benim de vardı kaptılar dedi. Ben onu çok girmedim. Ne oldu durakta arkadaşlar mı kaptırdık falan dedi. Bir daha kaptırdık deyince... Ben sormadım. Anlamam gerektiğini düşündüm ne olduğunu. Ondan sonra Hacı Bayram'da bir tane şapkacı varmış. Onu söyledi bana. Ona gideceğim. Bak yani şapka konusunda yani, imdadıma imdadına yetişti? Valla şeför yetişti. Bu da eğlenceli anın galiba. Bu da eğlenceli anım. Oktay ne dersin? Hangisi eğlenceli? Hangisi bence, sıkıcı? Ben, bence ben sana bir şey söyleyeyim fail Pil... Anısı daha eğlenceli. Bence de dinleyici karar versin Bence bayramdaki şapkıcı adresiyle bitiyor yani. Burada eğlenceli, eğlenceli ama orada da şeferin fether güzelmiş demesi de ben de orada bir hoş bir şey oldum, İçim gıdıklandı yani. Hiçbir şefer bana şöyle yapalım, Twitter'dan soralım çünkü ben hangi anı eğlenceliyse onu. Onun üstekilerdi tekrar tekrar. Bir daha mı anlatacaksın? Ya üstüne. Gideceğim. Abi şimdi bu saatte kalkmayanlar var, şey yapan var. Bu anıların kaçıran olmaz. İyi, hadi o Öyle, zaman reklamı sonuçta hayatı dolu dolu yaşadım. İyi, vallahi helal olsun Ege. Millet 17 Aralık nasıl yaşıyor, Sen nasıl yaşadın? Bunları 17 Aralık nasıl yaşadık adlı dosyamızda hep beraber inceleriz. O zaman bir reklam sonra da bir tane daha sweet olmuş şarkı dinleyelim ama bu sefer de şikagolu olsun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Blues ne dinliyorsunuz? Blues Brothers. <Gülüyor> Macera dolu perşembe sabahı devam ediyor sevgili sana severler. Evet. 17 Aralık aslında neymişti sorusunun cevabına bir cevap daha geldi. Neymişti? Ee, papa... Sevgi miymişti? Yok. Papadan geldi. Aslında Arjantinli olan papayı biliyorsunuz. Babası Arjantinli. Hı -hı. Annesi nereli? Ee, annesi... Ben son papaları takip edemedim yani. Son papaları takip etmek diye bir şey yok zaten dünyada Egecim. Niye? Yani... Ben en son Polonyalı Papa'yı biliyorum. Papa ondan sonra şey Papa. Papa, o da Papa kraliçe kadar can. neredeyse Papa oldu yani. Yani evet. Yani çok uzun süre olduğu Doğru. için biliyoruz Doğru. yani. ondan biliyoruz herhalde. Sonraki evet. Almandı. Şimdiki Arjantinli babası nerede? Evet. Babası Arjantinli. Babası, babası Arjantinli. Yani. Annesi Annesi bilmiyorum. Annesi. Spanyol muydu? Arnavut galiba. O Arnavut. Arnavut galiba. Onu tam olarak bilemiyorum. Çünkü çok ciğer yeniyormuş ya da. Ee, Papa Francis. Dün yani 17 Aralık. Neydi onun? Doğum günüsüydü. Onun da mı doğum günüydü? Onun da doğum günüsüydü. 78. yaşını. Törenlerle kutladılar. Papa için dün tangolar yapıldı. Mumlar üflendi. Çok şey adam hakikaten böyle ne derler ona? Kalender. Kalender. Böyle Kadir şey. Kadir mı? Hakikaten doğum günü mumlarını şey yapmışlar. Daha doğrusu Papa Mobil diye bir araç var ya. Papa Mobil mi? Ebet Mobil olduğuna inanıyorsun da Papa Mobil olduğuna niye? Vatikan'ın Bu... resmi aracı mı? Mütevazı araç. Mütevazı dedin işte şey araç ya. Böyle bir şey ne bileyim e, B sınıfında yaray. öyle bir şey Hayır, bu marka, veremiyor o ha, marka veremiyor özelliği o ya lüks de... araçlardan değil bundan bir tane ayarlayın aynen abi onda gezerken e, hemen bir kişi pasta uzatmış üstünde mumlarla falan onu üflemiş hemen şeyde Vatikan'da şeyler başlamış tangocular Allah bir anda tangolar mangolar adeta bir Bollywood yani ondan sonra hakikaten e, bir görsel şölen onu da hemen e, şey olarak verelim sen oktay bir şey diyecektin ama esnada ee, ben girdim de. Evet şey bu dinleyicimiz şey göndermişti dur açamadım ya. Açamadı. 1936 doğumlu onu göndermiş bir de e, babasıyla 17 Aralık 19 onu biliyoruz efendim. <gülüyor> Ee, onun şey yapmış. Hmm. Ee, şey anılar karşılaştırılmış da dinleyicilerimiz tarafından. Evet, anılar. Ha, benim anılarım. Senin anılarını. Evet, e... Pil anısı mı, şapka anısı mı? Vallahi Kıvanç Şoför Bey, Ali Kıvanç Bey e, demiş ki pil anısından iyiydi demiş. Tamam, o zaman onu. Ee, bir Seçil daha Hanım da demiş ki bence pil şişmesinin e, Oktay'a anlatıldığı ana en iyi anı demiş. Yani bazen de oluyor işte anıları i̇şte anlatırken. Anı, anı içine girmiş anıception. Ee, tabii tabii anılar birbirine geçiyor. Hangisi anıydı hangisi gerçekti? Aslında bunu Atilla abiye sormak lazım. Yani Sonuçta ben, anı uzmanı o. Dolmuş ve e, şapka anısı biraz geride kaldı. Tokta ya Atilla abi diyor hiç sen oralı olmuyorsun Arasak yani. Arasak mı şey diye. Arasak mı? Atilla abi hangi anı daha güzeldi falan diyor. Abi bir gün önce söyleyeyim bana çünkü biliyorsunuz çok heyecanlanıyorum ben. Evet abi ya senin çünkü idolün. İdolün Gerçekten çok ne, heyecanlı. Senin... Siz hafife alıyorsunuz bunu ama çok heyecanlanıyorum ben yani. yani Bak benim, şu anda benim şeyim... idolüm Rahmi Koç'tu. Senin idolün. E... Senin Rahmi Koç değil diyeceğiz. Saadet saran, de saran senin ya. Öyle miydi benim? Ama iki iki idolüm var. Bir, bir önümüzdeki. Bir tane idol seçeceksin. Yakın Hayır, gelecek öyle... idolüm, bir de sonraki idol İdoller içinde bir seni seçtim. İdoller içinden bir seni seçtim. Senin idolün kimdi? Angus Young. Ya <gülüyor> tabii. <gülüyor> <gülüyor> ülkemizden olacak. Ha, <gülüyor> ülkemizden mi? Frans Ferdinand o zaman. Evet. Kemizden seçmedim ben ya Aa, ben, Bana duyurulmamıştı o nasıl Tamer Karadağlı diye belirlemiştim bir ara ya Onu sonra çok yüklendiniz Aynı, diye ayakkabıları, diye değiştirdim. aynı ayakkabıları aldık abi Geçen bir dinleyicimiz de. Sana mentionlarken aynı zamanda Tamer Karadağlı ya da aynı tweet içinde Mentionlamış Hadi canım Online Sen hiç görmedin. Mi? görmedin mi onu? Yok görmedim hiç Benim, Benim... telefonumun bozuk olduğu döneme geldi herhalde <gülüyor> İsterseniz planımı anlatayım <gülüyor> Retweet ettiğin bir hatta şey tweet sen nasıl görmeden itibar, itibar etmişsin ben ediyorsun. de oradan gördüm yani. Telefonun bozukluğu herhalde o zaman tam okumadan bir şey yaptım. Yani sen onu bir daha düşün. Ya bence bir e, şu gündeme bir ara verip Atilla abiyi bir arayalım. Bence de arayalım ne, yani. Ne, ne diyeceğiz abi? Hangi ha. anı daha güzel diye evet, soracağız evet ona öyle bir şey yapacağız. Ee, bir şekilde en güzel anıyı çünkü dinleyicilerimiz benim gözümde en güzel anıyı hak eden Tabii insanlar. Ki. Ama bir de jüri lazım aslında burada da jüri pozisyonunu. Aynı şey gibi benim tarzım değilsin benim tarzım ama bu benim tarzım adını hatırlamak için biraz kastım ama bu benim tarzım. Bu tarz benim bu tarz benim <gülüyor> tamam, tamam şimdi benim bu benim tarzım nokta <gülüyor> oradaki nasıl bir jüri üyeliği Doğru. var Yine ve de oynaman. modadan anlayan insanlar tabi yani anılar konusunda da herhalde anıdan daha iyi anlayan bir kişi şahıs birey şu anda dünyada ben tanımıyorum Atilla abiden gayrı günaydın Aa, günaydın Atilla Abi Ege Ben Radyo Atıdan Nasılsınız? Aa, günaydın Ege Aa, Ege Ege Merhaba Ege Nasılsın Ege'cim? At Teşekkürler Atilla Abi Faher de yanımda. Merhaba Atilla Abi Nasılsınız? Sağol Fahercim Sağol Sağol Fahercim Nasılsınız? Ben nasılsınız? Nerelerdesiniz? Biz stüdyodayız Yine yayındayız Valla sesinizi özledik Bir sabah günaydın diyelim dedik <gülüyor> Siz neredesiniz? Evde misiniz? Yerde mi? Muziplik peşinde misiniz? Ee, yok <gülüyor> muziklik değil. <gülüyor> ya, siz evde misiniz Atilla abi? Eczanede misiniz? E, e, çocuklar ben e, şimdi girdim eve. Dün gece nöbetçiydim. Hı, o zaman sizi çok tutmayalım isterseniz. Oktay'ın da çok selamı var. Oktay'a da çok selam söyleyem Nerede sesini duyamadım. O, o çok heyecanlandığı için biraz Sizde şey yapıyor. Yani hakikaten e, onu biliyorsunuz. Siz idolüsünüz. Ya sağ olsun. Geçen beni e, aramış bayramda. Sağ olsun konuşamadık. Yani daha doğrusu ben açtım. Heyecandan konuşamadık. Gelmedi, konuşamadık. Ee, çok ona da çok selam söyleyeyim. Bir konuşamadık onunla biz. Sırf size benzemek için sakal bıraktı Oktay. <gülüyor> ne diyorsun? Sarı mı peki o da? Yok değil, onun daha siyah da. Siyah da değil. Model de aslında, olarak evet, benziyor. Yani Şo. model, kılık kıyafeti de aynı sizin kılık kıyafetleriniz. Bakıyor internetten sizin giydiğiniz kıyafetleri gidiyor aynısını almaya çalışıyor. Ne diyorsun Ege? <gülüyor> Ferdi <Fahir de> konuşan. <gülüyor> ne diyorsun? Yani ciddi mi söylüyorsunuz çocuk Gerçekten. çok mu seviyor? Çok, çok seviyor, seviyor. Hakikaten. Vallahi hakikaten çok seviyor. Bizden çok seviyor. Hatta hayattaki en çok sevdiği şey sizsiniz diyebilirim yani. Ay canım çocuklar utandırıyorsunuz. Beni Oktay'ı da gözlerinden öpüyorum oralardaysa. Bir benim konuşayım ya. Atilla abi şimdi Oktay'la konuşursunuz da biz şey için rahatsız ettik sizi. Estağfurullah. Badem, dün estağfurullah. Gece... Ben de Ege, ben de nöbetten geldiğim için evet, biraz. O yüzden çok yormayalım sizi. Benim şimdi dün iki tane anım oldu. Dinleyicilerimizle anlattım onları ama bir tanesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hangisinin daha iyi olduğundan da emin değilim. Onu anı deyince aklımıza ilk siz geliyorsunuz. Hangi anı daha güzel diye siz karar verseniz de onun üstüne gitsek diyoruz. İsterseniz şöyle yapalım çocuklar. Şimdi ben dün gece nöbetteydim. Dün dükkandaydık. Ee, biliyorsunuz bu eczaneler e, belli dönemler içerisinde e, sabahtan akşamdan sabaha kadar e, açık kalıyor ve e, hizmet veriyor e, ben de dün nöbetteydim <gülüyor> Anladık onu işte o yüzden hani, yorgunsunuzdur diye çok özel o yüzden biraz bana... yorgunum isterseniz şöyle yapalım siz e, mail atın bir bana. Yok şimdi hemen böyle bir anıları bir özet anlatsam çok size. Çok uzun anılar değil Atilla abi. Sizin de vaktinizi çok anlayalım. Uykunuz vardır, yorgunsunuzdur, dinlenme <gülüyor> ihtiyacınız yani, vardır. Ayrıcığım çok doğru söylüyorsun. Yani e, dün nöbette olduğum için biraz e, uykum var. Yorgunum. E, tam da şey yapamam. Bir de birden telefonu açtım. Evden aradınız çünkü. E, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Ben size hemen hızlıca anıları anlatayım. Evet. Bir tanesi benim telefonum bozuktu birkaç gün. Dün servise götürdüm. Pili çıkardılar. Pil şişmiş dediler. Ben dedim nasıl şişmiş ya? Yani nereden anladınız? Bakın elinizle bile anlaşılıyor diye bir anı vardı. Pil gerçekten şişmiş. <gülüyor> pil yani. Evet planısı Bir de şapkanım var. O da böyle bir benim şapkam var. Fahir almıştı zamanında. Ondan sonra biraz evde yıprandı. Onu bir kalıba koyacaktım da... Evet... E, bu şapkayı satan dükkan kapanmış. Evet. Ee, ondan, Ankara'da mı bu? Ankara'da. Ondan sonra e, kalıpçı ararken dün dolmuşta şoför şey dedi. Evet. E, Hacı Bayram'da şapkacı var dedi. Ama öncesinde şey falan da dedi. Fötür güzelmiş föter güzelmiş falan. Dedi. Ha föter güzelmiş dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani valla e, Yani Atil abi e, bana sıkıcı gelen anı siz gülünce güzel bir anda olduğu anlaşıldı yani şu anda Valla e, ben sizi dinlerken çocuklar bir yandan da not alıyorum e, Planısı ve şapkanısı olarak e, iki not aldım ve artılarını ve eksilerini yazdım Hı hı. Ee, bu biraz da bir meslekiyle bir alışkanlık <gülüyor> Bu arada Atila abi bir de bir küçük şey de var aslında yan anı diyebiliriz ee, Ege'nin bu pil şişme anısını e, Okta'ya anlattığı bir şey var an var. Ee, o da bir anı yani. O da bir an aslında. Hani... Pil anısından sonra mı cereyan etmiş? Bu? Evet evet. Pil anısından sonra. <gülüyor> Nasıl yani çünkü kaba bir yani çok hemen aklıma geliyoran planısını anlattığına göre büyük ihtimalle planısından sonra anlatılmış. Pil anısını anlatma anım diye de şey yapabiliriz. Bu iki kişilik bir anda Oktay'la. O nasıl? Oktay'a pil anlatıyorum. Oktay da benim de pilim şişmişti diyor. <gülüyor> yani bunca seneye rağmen e, birbirinizi idare edebiliyorsunuz çocuklar. Ben onu anladım. E, bu, bir şey soracağım. Evet. şimdi bu pil sonra mı ee, şapka anısından önce mi Oktay'a anlattığın anı Ege ee, yok şapka anısı... en son anı bu en son anı bu evet yani bir planısı bir şapka anısı, anısı. bir de pil anlatma anısı pil anısının anısı anlatılış anısı Evet tamam yazdım ben ne soruyorsunuz Cimri <gülüyor> bu anılardan hangisi sizce e, eğlenceli hangisi daha eğlenceli eee yani daha doğrusu siz olsanız hangi anının üstüne giderdiniz? Vallahi çocuklar ee, hayat bana şunu gösterdi. Her anının kendi içinde bir güzel tarafı var. Erhan'ın bir güzel yavan tarafı var. E, o yavan taraflardan zevk almaya bakalım. Vallahi ben seçemiyorum. Hepsine kahkahalarla güldüm dinle, dikkat ettiyseniz. E, bu sorunun sonucu en son kişi benim e, galiba Ege. O zaman Atilla abi isterseniz bu güzel sohbeti bir şarkıyla e, noktalayalım. Olur. Ee, olur yani dün gece e, bir ayrıntı bilgisi olacak belki dinleyicilerimiz bunu bilmek ister mi sıkılır mı bilmiyorum ama dün gece biz nöbetçiydik. Ee, o da bir anı aslında değil mi? O yüzden e, çok sesim uygun değil ama e, Aynadaki Sen diye bir e, şarkım var benim isterseniz... E, Aynadaki Sen yerine... E, daha başka böyle daha böyle hani... Hani bu kadar anıdan bahsettikten sonra acaba ona uygun bir şarkı... ona uygun Aşk olmaz. olmaz <gülüyor> ile ee, şapkalı klibimin olduğu bir şarkı vardı teknedekiler diye o çok dolaylı yani olur. Bizim aklımıza gelen başka açık bir... Var, açık açık söyleyin ne geliyor çünkü benim çok şarkım var. Acaba anılarım mı? Anılar anıları belki... Anılar diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Vallahi... Çok ee, o zaman şöyle yapalım isterseniz siz sayın ben geleyim. Efendim kaça kadar sayalım bir de Yine geliyorsunuz neye, neye doğru sayıyoruz? Yeniye kadar sayın siz ben uygun yerine gireceğim. Tamam. 1, 2, 3, 4... Anılar, anılar anılar hayatımı çaldılar beni benden alar gençliğime Anılar, anılar, anılar Modern sabahlar Modern sabahlar, Modern sabahlar. yapıyorum ama hiç oralı olmuyorsun sen. Olmaz olur mu Ege ya? Olmaz olur mu ya? Hepimiz onun coşkusunu yaşıyoruz. Yeterli yeterli. yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Yayıncıyım efendim. <gülüyor> ne dediğin hiç anlamadım. Marşa basmadı. Fark etmişsinizdir. Yeterli diyecektim çıkmadı. Yeterli bu ablalar demiş Zeynep Hanım. Tiz sesli kadınlar da bir yere kadar. sesli kadınlar diye bir kitabımız. Çok Çocuklar onu bunu bırakın. İstilaya uğruyor Optimiz. İstilaya <gülüyor> uğruyor. Yüzlerce, binlerce robot. Robot istila ediyorlar. Hmm. Evet. E, Opti robot topluluğu ki Optimiz'in pek çok topluluğu vardı. Şey diyeceğim giremezler ki sticker falan nasıl bırakacak? Kimlikleri Kapı'da... var mı? Robotu robot dediği var mı? araca? girer yani. Araç da, geliyor, aracı... araç da geliyorlar. Kendi gelse bile kendi de araç. Yani sonuçta bunların şey robot olduğu için şey de üretmiş olabilirler. O kapıdaki many manyetikleri, manyetikleri etkisi aaa. hale getirecek bir şey. Etkisi etkisi hale getiren veya onu manyetiklerini Ayy. şey yaparak o, o şekilde bir şey yapabilirler. Opti Robot Topluluğu e, gelenekselleştirdiği ve bu yıl kaçıncısı gelenekselleştiğine göre gırh. Gırh, e, yakın bir rakam. 12.si düzenlenecek olan Opti uluslararası robot günlerinin hazırlıklarını sürdürüyorlardı. 7-8 Mart tarihlerini bir kenara not ediniz. Zira 7-8 Mart tarihinde yüzlerce robot kültür kongre merkezinde Ankara'yı basacaklar. Biz Opti, Opti... robot Topluluğunda arkadaşlarla zamanında buluşmuştuk. Hep onlar Senin, mezun oldular. İyi niyetli olduğunu gördüm. Yani topluluktakiler de öyledir. Yani isyan, robot isyanını dünyanın ele geçirilmesi ortadan başlasın falan filan gibi sinsi planları olsaydı ben zaten gözünden anlardım Çok ama. Çok özür dilerim Hayır, ama öyle. bu robot e, koordinasyonu yapan insanların hepsi başta iyi niyetli değil mi? Başta Tabii. iyi niyetli zaten robotlar da şey onların saflığını, saflığını kullanıyorlar. Şey yani filmin yoksa... hatırlan Judgment Day neydi o? Trans Terminator. Ter Terminator Trans Terminator. Neydi oradaki <gülüyor> şeyin sistemi neydi? Sky <gülüyor> Line. <gülüyor> Yok. Sky Deck. Aa, aa Sky... neydi ya? Sky Challenge. Sky Skybot. Skywalk. Sky. Binanın Sky'ı mı diyorsun? Ee, Skynet. Skynet. Sky Sky Sky Sky çok güzel. Aklında bin yaşı Ağzını yiyeyim senin. Hmm. Ee, Skynet. E, o robot topluluğu. Neyse ben Hep her şey öyle başladı yani, ama. iyi niyetle başladı. İyi niyetle başlıyor. Robotlar zaten insanların iyi niyetini suistimal ediyorlar. Gerçi Skynet'i kuranlar da çok iyi niyetli değildi canım. Yok iyi Onu niyetli Onu da şey yapmayalım. Herkesi kendileri savun, gibi biliyorlar. Savunma diye kuruyorlardı yani. Abi, adamlar şimdi gelecekten robot geliyor. Onun parçasından Skynet'i kuruyorlar. Biraz evet. da e, yani böyle bir teknoloji gelmiş sen onu değerlendirmeyecek misin? ama bu başımıza bela olur demezsin. demezsin. Biz bunu kontrol edebiliriz diye düşünüyorlar. İşte kontrol i̇şte edemediğin güç güç değildir. Hata. O kontrolden çıktığı vakit ne olur? Büyük bir tehlikeye döner. Opti robot topluluğunun gelenekselleştirdiği Benim, tekrar ya ediyorum. Bu kadar robot getirmesinler bari. Kaç bir, tane robot gelecekmiş Fatih? Oktay yüzlerce. Ee, şimdi kategoriler var. Ee, binin üzerinde robot yer alacak. Ele geçirmelik robot. Yani binin üzerinde robotlu optaya gelmek ne demek? kadar nasıl ya bin Getir 3-4 tane. tane eyvallah. Teker teker getirsen çünkü bunlar bir araya gelince. Azıtıyorlar. Arkadaşlar niye dünyayı ele geçirmiyoruz diyecekler, diyecekler. yani. Diyecekler. Kaş göz yap Belki anlamayacağız onu. wi fidan şey yapacaklar. Ben şimdi yapacaklar. size kategoriyi... Wireless <gülüyor> teknolojiyle haberleşecekler. Bir zannediyoruz ne ki ne güzel satranç oynuyor robot. O sırada belki şeyi... Sen A1 kapısını tut, sen A4'ü tut falan filan. Abi Dizel gerçekten binin üzerindeyse Fahir dediğin gibi Kemal Kurdaş De... salonunu hayal ediyorum ve koltuklara oturmuş Robotlarca robot hayal ediyorum. Ve i̇nsanlar böyle, ayakta kaldı. Ve baş robot geliyor oraya konuşma yapıyor falan. Baş robot mu? Baş robot. Ne 200 yani? kişi de merdivenlerde oturuyor benim hesaplarıma göre Kemal Kurdtaş <gülüyor> Ve insanlar merdivenlerde oturuyor, robotlar korkuluklarda. İnsanlar fuayede ya, insanları içeri mi alırlar? Almazlar. Neden biliyor musun? İnsanlar da orada iki tane kuru pasta yiyecekler diye hiç umurlarında değil. Robotlar kurupastayla eğleniyorlar. Tabii onlar biliyorum. da kurupasta eğleniyor. Tamamen dünyayı ele geçirmeye konsantre olmuşlar. Diyorlar ki olmuş sakallıları koyun şöyle. fuayeye, insanlar orada hemen <gülüyor> falan diye. Bir tane robotu da şey koyacaklar oraya görevli. Gözlendi. Çay bittikçe sen bunları çayla. Bas çayı. Güzel de İçeride çay yapıyor. Bir planlar. İçine bergamut falan da koyuyorlar. O zaman hiç robot günleri demesinler. Robotlara yönelik bir şey olduğu için bu insan günleri bile Çok. denebilir bu. Bak, yani yani robotlar kendi kendine bir şey yapıyor orada. Gözümde canlanıyor. Şimdi koltuklarda robotlar oturmuş. Baş robot geliyor. Konuşmasını yapıyor. Baş robot. Yapıyor işte diyor dünyayı şey yapacağız artık şey uyanış diriliş zamanı dünyayı ele geçireceğiz Burada ne yapacağız insanların kölesiydik şimdi onlar bizim kölemiz olacak Ay! böyle ayağa kalkmış robotlar metal rektörler, rektörler robotlara selam duracak falan diyor böyle şeyler konuşacaklar yani neler neler şimdi sumo çizgi izleyen serbest çoklu mini sumo mayın tarlası arama kurtarma labirent ve çöp toplayan olmak üzere 8 kategori yer alıyor Çöp toplayan biliyorsun insan cesetlerini toplayacak Tabii, robotlar bizi bizi çöp bunu... ama arama kurtarma da çok ikna edici ya Arama kurtarma dedi kendi Robotlu robotları kurtaracak kurtarma be. Seni mi kurtaracak? Arama kurtarma robotu deyince çok böyle bir yardımsever robot. Yok. Yani. Oktay bak sende de, de, saflık. Ben de saflık var. de robotların evet. en sevdiği spor ne? En sevdiği Sumo. Sumo. Sumo mu? Tabii. Küçük çocuklara, küçük robotları daha doğrusu sumo yapıyorlar. Mini sumo oradan geliyor. Mini sumo o ben kategorileri açıklayayım. Çizgi izleyen Acaba yanlış mı yapıyoruz ya? Yani? Robotlara da böyle bir genelleme yaparak. Belki aralarında... Yani iyi robotlar vardır abi. Vardır onları Otoboda ayıklar. bin sene sonra çıkacak muhalif, ortaya. Muhalif robot belki. <gülüyor> <Kendisi> Yapmayalım <gülüyor> arkadaşlar. Muhalif robot dediğin darbeci robot mu? <gülüyor> Senin dediğin anladım kadarıyla darbeci robot. baş robot diyen sensin vayır. <gülüyor> çizgi izleyen dediğin zaten paralel bir çizgi düşün işte paralel robot. Yani oradan hop. Orada da şeyleri ayıklayacaklar. Paralel çizgide izleyenler onları tık tık tık tık tık tık tık tık tık kenarlara toplayacaklar. Bizim aynı çizgiye gelmeyen insanlığın yaşama hakkı yoktur diyor. Mayın tarlası vicdan dediğin ne? Yani muhalif bilmem ne değil de vicdan sensörünü eklemeleri lazım. Robot yapıcılara söylüyorum çok buradan. Çok pahalı o. Vicdan, vicdan sensörünü eklersen Müniği abi çok pahalı. Ne? Abi o küçük parça mayın şey sensörü, vicdan sensörü, hassasları 30 dolar. 30 35 dolar ki normalde 1 2 doları hallediyorsunuz Evet internetten alsan o kadar. Ama Türkiye'de zaten vicdan çok bağlı. Öyle vardı mı ama öyle bir sensör? Tabii var, var, var Robotun öyle. içine konur abi yani. Say, her aklına gelen her şeyin sensörü e var ya. Niye koymuyorlar abi o zaman? Ali cenaplık sensörü bile var ya. Hadi canım. Hiç canı hiç duymadım. Tabi Herkesi kendi gibi bilme sensörü var. Neler neler ya? Neler <gülüyor> neler sen bana sor ya. Serbestti anlayamadım ben. <gülüyor> Serbest, serbest, serbest kategori Güreş, e Güreş Serbest abi. psikopat işte Hayır serbest psikopat değil Güreş de olabilir Güreş Sumo demedin mi bir önceki robotun tipine Ama bak hepsini söylüyorum Söyle. sana ee, Ha sumo da, var, tamam. sumo da var Mini sumo da var Mini sumo bir de serbest şey, Güreşli robotlar mı geliyor acaba Valla şey gibi galiba işte Kırk Pınar hani Kırk nasıl toz koparan var Büyük boy baş boy ne boy <gülüyor> İşte falan filan diye gidiyor ya En onlar. az orta dünya kadar hakimiz Kırpınar'a e Ama Kırpınar'da şimdi Kırpınar değişik. ne zamandı niye kaçırdık bu sene ya Bak, Kırpınar baharda olur canım Bu soğukta ne Kırpınar'ı Ya niye kaçırdık onu soruyorum ben Kaçırmadık işte <gülüyor> 2015'i yakalarız bu kadar dertliysen Tamam Vallahi dertliyim söz verin bana burada Ne için Bir sonraki Kırpınar'a gidelim ağalık falan istemiyorum Benim istediğim sadece gideyim orada bir seyredeyim 3 gün Edirne'de ciğerimizi yeriz O ne güzel oradan roman cd'leri alırız underground roman hiç Ankara'ya geleme. Vallahi güzel olur. Güzel olur bak. Hakikaten öyle yapalım. Olsun. Hem de robotlara karşı örgütleyeceğimiz bir grup olur. Arkadaşlar Sumo'da siz robotu döver misiniz diye sorarız. Ama şimdi tabii robotta e, şimdi onun neresine elini sokacaksın? Kıspeti yok. Bir şeyi yok. Haziran sonu Temmuz başıymış Fahir. Temmuz başı gibi diyorsun. Kırkpınar bu bu. <gülüyor> Kırkpınar. Ne zamandır yani robotlar, robotlar Mart'ta mı geliyorlar? Geliyor. 7-8 Mart'ta geliyorlar. Bir şey diyeceğim, bir tane robotu yayınımıza alalım mı? Alalım, bence de alalım. Nasıl seçeceğiz ha. abi onu, yayınımıza ele geçirirse? İşte B stüdyosunu ele geçirecek. Biz de. Ondan A sonra Stüdyosu. biz bu camda Oktay'ın böyle kafasını yapıştıracak cama... <gülüyor> ...diye patlamış beyninden bahsediyoruz. Beyninin sesini çıkardı. Bunu bunun en şey vicdanı olduğunu düşünmüştü bu arkadaş şey, diye. Yok şey merak etme benim kafama bakar bakar şey yaparsın. Bakar bakar <gülüyor> ağlarız. <Korktun. gülüyor> Niye öyle oldu <gülüyor> ya? gelecek diye. Biz de A <gülüyor> stüdyosunda direnişi başlattık. Kırar ki bu aradaki camı. Siz cama mı güveniyorsunuz? Biraz mu? zor kırar. Çift cam o. Ben robottan korkuyorum Bir şey soracağım. Çift cam o. Doğu Devrim Özdemir demiş ki, e C3PO'nun cıvatalarısız diyor şu anda demiş. Valla o da insansız robot falan diye geçiyor da O da laf taşıyan robot Sızlısın. yani biliyoruz Valla iyi dedin ha İnsanlı. Kimler kimler şey oldu 6 filmde de oynadı Paraları cukka cukka saydı O da doğru bak Cüce robot geliyor muymuş bu arada Fahir? Gelmez mi Oktay? Cücesi, devesi, hepsi ne varsa. Şey gibi işte ya. Orta dünyanın o şey savaşı. Habitlerde vardı ya. Mini hmm. miniler var, şeyler var. Goblinler var. var. Efendime söyleyeyim orklar var. O hepsinden var. Aklına gelip ta bin diyorum ya. Bin diyorum ben sana. Ben şunu da söyleyeyim size. Rakam olarak Şimdi de aramızda e, gerilim olmasın diye. O son günde çünkü çok telaş olur. Hmm. Son gün dediğim istilanın başladığı gün. 8 Mart Benim yani. robotların yanına geçmem 2 saniye. Bu adam bu kadar çabuk döndüyse bu da robot olabilir diyecek. Yani seni, seni köpek gibi çalıştırırlar onu da söyleyeyim. Stüdyo duvarlarında beynim ezileceğine robotların peşinde. Aa, yine damlıyor. Yine yani çok özür dilerim de saf saf düşünüyorsun. Yani umarım ki böyle düşün, düşündüğün gibi çıkar da yani o seni bu adam hemen dönebilir falan filan deyip seni aralarına kabul edecek robotlar zaten onu baştan yapmazlar. Anladın mı? Onu baştan yapıyorsa zaten sen dönsen de ben burada saklanıyorlar ya. Güle, güle güle diyeceklerdir 1-2 saat içinde sana. Çok özür dilerim de Oktay, şey Yanlış yapayım. yani. Radyo, sen o zaman şahsi, hastalıklarını... şahsi şovunu robotlara yaparsın ha Sen Kemal Kurdaş onu yapsana. Değerli Wi-Fi'den bağlanan robotlarımız mybletten biletlere satılıyor 27 Aralık'taki şahsi şovuna. Onlar da bir baksınlar <gülüyor> ya. Para ya, vermeden hepsini, bütün koltukları bir griye çevirsinler de Mosmorol. Gri most miydi oraya. yeşil miydi? Yeşil. Yeşile Yok, çevirsinler mi dur Griler dur. yeşile döner ya. Satılan koltuk yeşile mi dönüyor griye mi dönüyor? Griye dönüyor griye dönüyor. Hepsine bir gri görürsün bir baksın aa ne kadar bile satılmış 100 lira. Nasıl peki? <gülüyor> Bütün hepsi gri oldu. Ama işte o zaman Anlatalım. veya cevapları hazır. Hayat sadece siyah ve beyazlardan ibaret değil griler de var. Bak mesela Fahir'i çok rahat alırlar ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Bu adam bize lazım diye. <gülüyor> Niye lazım oldum ben adamlara ya? Radyoya geldiklerinde. Ya, ne alacaklar seni, seni beni alacaklar ya? Fatih seni. Benim bu yaşımda 40 küsür yaşında adamı beni şey yapacaklar. Ya, Bunu alacaklar. Asker almıyorlar şey yapacağım. Sen onu söylersin o zaman. Ya, Benim zaten robot adam tiplemem var. Onu yaparım robotlara. Seni çok Nasıl saçmalık. Türkçe Olimpiyatlarında uzaylı tiplemesiyle herkesi güldürmüştü çocuk? Ben de robot tiplememle robotları güldürürüm. Nasıl fikir? Robot tiplemenle hangi insanları güldürebilirsin? Sen de sıyrıldın. Ben ne yapacağım ya? Senin ben şu anda beynini Sen de var ya dışarıda tezgah göreyim. kur. Benim kafamı patlatacak var mı hakikaten? Siz bir şey mi biliyorsunuz ya? Yok ya vicdan sensörü satışı yaparsın oradan şeyden. Satış da olmaz ki o bir şekilde. Bana verecek adam? Fıtratında olması lazım hayır. Fıtrat Fıtrat Fıtratında olması lazım robotun. Efendim, ben senin için ricacı olurum Oktay korkma. Ben sen, sen, senin bir geleceğin olacağını düşünmüyorum Ege. Çok özür dilerim ama. Seni var ya bir mendil gibi. Ama i̇ki gün ya da üç gün. Kağıt mendil gibi kullanıp atacaklar. Benim mı olacak robotlar. Göreceğiz bakalım. Böyle peşlerine koşacağım. Yağ damlatıyoruz. Yani gıcırdama var birazcık yalnız koyayım diye. Böyle yanında dolaşacağım baş robot. Vardır e, abi. Diye. Orada yalaka robot diye bir şey vardır zaten aralarında. Tabii şimdi ben... Yani yalaka daha yalaka olursan bu sefer robotlar diyecek ki Üff. insan bizi geçti diyerek Hayır, yine yok edecekler Robot seni. dediğin nedir? Bir insanın yapabileceği yalakalığı... 10 Yarım saate yapacağı yani. işi bir dakikada yapmaz. <gülüyor> İş değil yalakalık. Yani 2-3 gün içerisinde senin kafanda benim kafamın yanında camda durur Ege. Ben aramızda e, Fahir'e güveniyorum. Merak etme sizi de kurtaracağım. Bizi nasıl kurtarabilirsin Fahir? Çünkü ya. ben daha birinci dakikada anladım kadarıyla benim, kafam patlatıyorlar. Gelecekler diyecekler ki bizden misin şemsi. Sonuçta diyeceğim bu ekip işi. Ben ekibimle varım. Bizden misin diye nasıl soracaklar? Nerelisin diye mi soracak? Neyi yani, soracak? Bizden misin dedi yani bizi yanlarına çekmiyorlar mı beni? Evet seni... Almak isteyecekler. Ya de benim takıma. de diyeceğim benim çok ofis işim oluyor falan filan oluyor. Ege Bence alacağım. sen şey diyebilirsin. Zarardan kar diyeceksin. Robotlar orada çünkü Kiteniz bir var. ve sıfırlarla çalışıyor ya bunlar. Kiteniz. Zarar, kar bir diyecek sıfır. Nasıl anla sen onu anlatana kadar ömrünün sonuna kadar. Şimdi rahat ben ver. size anlatayım diye açıklayayım diye anlamadık. Ben yarın algoritmayı kurarım. Diye. Merak etmeyin. O konuda içiniz rahat olsun. O bin bir gece masalları gibi. Algoritmayı hep yarın bırakacaksın. Yarın devam ederim diyor. Güzel. Tek şalpasın olay. Buna şimdi den çalış bence. Onun beynini patlatmayın. Ya patlatmayın bak. Yani kendimizi Seni de kurtardım ama bu arada. farkında mısın Minimlik Her zaman ya. çok ümitsiz abi? Her zaman olan şey yine iyi niyetle robotlarımız insanların hayatı kolaylaşacak diye binlerce robotu ot diye toplayacağız ve yavaş yavaş gözümüzün önünde oluyor yani bir de. Evet maalesef. Bize şu anda gülüyorlardır. ama bunlar da paranoik falan. Bir falan de, falan de ilk geldiği günü. Hatırlıyor musunuz? Neyi? Bir garip cümle oldu ama Robotun hatırlı... mu? Evet i̇lk şöyle robotun. bir kafanızda kurun Hayır ilk geldiği gün kuru hastalarla falan karşılanmıştı robotlar Doğru Üsküdar'a Uf... giderek söyleyerek beynimizi patlatacak Mart'tan bahsediyorum ben geldikleri zaman böyle çok şey Nasıl şeyde Mars'a tekste miydi o? Mersa i̇lk F? geldikleri zaman böyle bir Havullar seriliyor, man, şeyler yapılıyor falan filan. Man, man. Onun gibi karşılanacak yani robotlar. Size robotlarla. Mars textten taklit yaptım, hiçbiriniz fark şey etmedi. acaba man. gelecek olan robotlar daha önceden ODTÜ'de buluşmadan önce birbirlerini tanıyor olurlar mı? İnternet üstünden. Yani biz Bunlara Sen şu anda Tugay gibisin Oktay. Wireless nasıl Tugay te wireless teknolojisini anlayamıyordu sahada. Hı. Biz de şu anda robotlar nasıl aralarında iletişim kuruyorlar anlayamıyoruz. Ama belki de planı çoktan Onlar yaptılar. Onlar ama Twitter'da, Facebook'ta, efendime söyleyeyim şeyde Instagram falan hesapları var. Onlar her yerden şey yapıyorlar. İddiaya girelim dünyaya geçebilecek bir milyon robot bulabilirim diye bir grup vardı. Evet görmüştüm ben de onu. <gülüyor> <gülüyor> Yani Aman tam görmemişsin ya. de kısmet <gülüyor> <görmez> ya. Gördüm <gülüyor> gibi neyse, sanki hatırlıyorum. Neyse canım atamıyorum. Oktay şimdiden telaşına düşmeyelim. Ben nasıl Aman. telaşına düşmeyelim? Kafam camla benim şu anda beynim dağılacak. Yarın ola hayrola ya. Daha neyin telaşına düşeyim ben yani? İşte yarın ola hayrola diyorum ya Oktay. Bugün uyuyayım yani? <gülüyor> Bugün yatabilirsin yatış. 7-8 Mart'a kadar yatış. 7-8 Mart'ta robot istilası. Herkes kendini savunma için bir şey bulsun. Ne bulacağız? Benim aklıma gelen şey dünyanın etrafını e, bulutlarla kaplayarak robotların güneş enerjisinden faydalanmasını engellemek. Bu projenizden dolayı Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olduğunuz teşekkürler. Kamanda... dünyanın etrafını? Bilmiyorum onu filmde anlatmıyordum. Matrix'teki şeyi yapalım. Siz... Canım sis tipi bir şey olabilir. Sis tipi bir şey yapman lazım. Gerçi Ankara'da bu robotların çok dayanamayacağını düşünüyorum. Ama Mart'ta geliyorlar değil mi? Mart'ta havalar açılır. Ha soğuk olur diye mi? Hayır şu aralar sis diye hiç güneş görmüyoruz. Bir şey diyeceğim. Nasıl robot olursa olsun, su bozar mı robotu? Su bozar. Ben o zaman elimde Mart, 1 Mart'tan itibaren elimde pet şişeyle dolaşmak istiyorum. <gülüyor> 1,5 litrelik pet şişeyle dolaşmak istiyorum. Özel yapım dikkat yani et. Yıllarca bir şey eleştirdik ya kadınların çantasındaki o pet şişeler ne işe yarıyor diye. İşte bunlar savunma silahı abicim. Yani en zor zamanında çıkartacaklar. Kadınlar Su, ayakta. Bitti, bitti. Su bozar mı ya ben çok tuttum. Bozar bozar. Niye abi Rab, termotörde yani falan hiçbir şey olmuyor ya. Bir gelir iziyorum. diye robot geri durur. Bozmasa bile ürker. Aman işte diyorum ya. Yarın ola hayrola Oktay. Biraz düşüneyim ben bunu. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Fire Radyonuzdayız. Suburban Nights'la. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat seferler. Birkaç küçük esmeri. Bir iki keyifli şaka. Fire! Fire! Fire! Fire, fire like a fire. <gülüyor> yani benden bahsediliyor. <gülüyor> Şımarık mı bizim şu anda yaptığımız eğlencelik? Terbiyesi. Şımarık Ya mı? Fire fire. Ya teşekkür ederim Okta. Ya beni bu kadar onur etmene <gülüyor> Aa, gerek yok. Evet ya fahir gibi oldu. Radyoculuktan götürülmediler diyeceğim ben. <gülüyor> Sizin arkanızdan. Radyoculuk yüzünden değil bu olanlar. Hmm. Çok güzel şarkı ayarladım ve daha şarkısı olarak bir onu söyleyeyim en başta. Sebep çok erken değil mi veda için? Vedalar asla tükenmez değil mi Bu kadar veda, da erken tükenmeli tüken az çok hepimiz biliyoruz. İyi, iyi, iyi, iyi ya da kötü biliyoruz. Hakikaten doğru söylüyorsunuz. haksızlık mı ettik acaba biraz ya? Hayır hayır, hayır, hayır. Bence robotları haksızlık etmedik ve e, bu 8 Mart'a kadar ODTÜ'deki 12. robot buluşmasına kadar her gün bu konuyu gündeme getireceğiz. Her gün olmasa bile e, her gün tamam. faal. Tamam. Cumartesileri de bir 15 dakika gelip şu radyoda bunu gündeme getirmeni istiyorum yani. <gülüyor> Evin şurası dibi. <gülüyor> Ay ben Haftasonu gülüyorum ama başka bir gülüyorum yani. Neye <gülüyor> gülüyorsun? <gülüyor> Cumartesi'ye güldüğümü düşünmeyin. <gülüyor> neye gülüyormuşsun Oktay? Cumartesi... Pardon yani... neye güldüğünü biz de öğrenebilir miyiz? Cumartesi... Şimdiden robotlar aramıza girdi yalnız. Farkında mısınız? Evet ya şu anda aramızdaki nihtatlı onların... sen seviyorum. gel. Yok, Yok neye gülüyorsun? Bağırmalar. Bağırma çağırma. Zaten gel. robotlar da demiş ki insanların en büyük gücü insan olmaları en zayıf tarafı da insan, i̇nsan. olmaları demiş. İşte bu bizi bitiren bu. Biz robotlara karşı bile birleşemiyorsak ne yapalım yani? Robotlar da o zaman <gülüyor> çok affedersiniz gelip yani diyorsun dünyamızı Öyle ele geçirip şey şey yapabilirler şeyler. diyorsun. Valla şu lafını duydularsa robotlar ya senin hakkında çok olumlu düşünüyorlar ya da çok olumsuz. Yani Robotlarda ee, arası yok işte bir ve sıfırla çalışıyor. İşte bak <gülüyor> adam döndü dolaştı bir ve sıfıra getirdi ya. Doğru arası yok. Yani ya e, hakikaten bu adam bizi çok iyi anlıyor diyorlar ya da bu adam bizim için çok büyük tehlike diyorlar. Ya şey mi diyorsun ya Herro ya Merro mu diyorsun Oktay? Robotların i̇şte, ben Herro diyeceğine inanmıyorum. Belki Merro diyebilirler. <gülüyor> o Asimo gelse <gülüyor> o küçük Megri, şempion Megri şempion Robot azizim. Megri diye <gülüyor> ağlıyorlardı. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> <gülüyor> Ay Brezilyalılarla yine Hadi fay, şeyleri, bir Brezilya patlat. Bir Brezilya en sonunda. patlatayım da hakikaten Brezilyalıların işi de zor. Çünkü e, orada da olaylar oluyor, falanlar oluyor, filanlar oluyor. Brezilya'nın başkentleri başkentlerinin sayısı Brezilya Brezilya'nın başkenti Brezilya'nın başkenti... Herkes Rio de Janeiro falan derse ağzına ağzına vururum. Brezilya'nın Brezilya başkenti Brezilya. Başkenti... Samba Dijene. Brezilya'nın başkenti Brezilya'da yerli kabileler topraklarına sınırlarını değiştirecek olan yeni toprak mülkiyeti tasarısı görüşmelerini protesto ettiler. Nasıl protesto ettiler? En güzel ve en medeni şekilde protesto ettiler. Yerli halk dediğin şey zaten yerli kıyafetleri gibi. Kıyafet de çok fazla bir şey yok zaten kafanızda fazla bir şey canlanmasın. Tıp tıp tıp tıp tıp. Polisle karşı karşıya geldiler. Ee, ondan sonra tabii karşısında bir sürü çıplak adam görünce polis de ne yapacağını şaşırdı. Şaşırır tabii. Ondan sonra. Polisi niye şaşırıyor? şaşırıyor? Yani şimdi Türk polisi olsa tamam şaşıracak da. Bu Brezilye zaten Brezilya polisi bunun akrabası falan yok mu yani? <gülüyor> Doğru bunun akrabası falan Sanki yok mu? Sanki çok yabancı bir şey. Çok evde de söyledim. donsuz dolaşıyor adam. Her yerde Ama donsuz. bittikten sonra. Yani gidiyor evde gerhal kıyafetlerini. Ben gidiyor. anlamadım. Türkiye'deki Aha. niye o zaman? E bizim kültürümüzde yok donsuz bizim, kabile üyeleri. Bizde kabile sistemi olmadığı bizim, için. Biz mesela kabine sistemi kullanıyoruz. Yani bakanlar kurulu bak kabine. Kabine şekilde. Ama evet. orada zaten bildikleri şey. İlk defa görüyormuş gibi. Aa, Aa, i̇lk ilk e, defa şimdi, görüyor yok, ama demek ki çok oranın önde gelen kabilelerinden bir tanesi e, bayağı böyle şey. Önde giden desek daha doğru herhalde. Bayağı önde giden yani, en önde giden. Ee, Önce şey görünüyor mu? Neyse polise saldırdılar. Sonra kabile. Şimdi <gülüyor> <Göçü polis> dünyanın <gülüyor> ve Brezilya'nın yuvarlak olduğunu biliyorsunuz. Polise büyük de bir ülke. <gülüyor> Tabii. Farl bu konuda bizim bayağı bilgimiz var. <gülüyor> Fark Konuşmak ya. istiyoruz <gülüyor> farkındaysa. Bir şey yapamadınız ya. Bir böyle bir coşkanca geldi size. Gururla şimdi, gidiyorlar. E Benim bir arkadaşımın babası şey demişti ya başlı hayvan görürsünüz hemen donsuz tıkır karşısına. Ne? <gülüyor> donsuz? Haha <gülüyor> öyle. Şey, çıkın doğu. tam takım çıkın. Ha. O zaman şaşırır gibi bir şey söyleyin. Şaşırır mı? Aa, falan. Her yani. hayvanı kendisi gibi biliyormuş <gülüyor> ben, o arkadaşın <gülüyor> yani babası. panter yiyeceksen bir de donsuz yemersin ya. Rahmetli. Pantolonunu vardı Yok canım zaten panter yerken senin pantolonunu çıkarıp öyle yiyor. Nasıl çıkarıyor ya? Şöyle sıyırıyor böyle dişiyle. <gülüyor> <gülüyor> sıyırıyor. Bence sıyırmaz. <gülüyor> Vallahi <Niye canım>? sen <gülüyor> bu buzu kaboyla yemiyorsun. Sen yalnız Buz, çok buzu kaboyla mı yiyorsun? Çok ben sempatik hiç... bir soyan hayvan görmedim çok sempatik bir panter canlandırdın gözümüzde. Bizi yese de çok böyle estetik çıkarıyor ondan sonra yiyor. Yani. Ayakkabıları da kapının önüne bırakıyormuş <gülüyor> böyle. Burnuyla ite ite. Rahmetliği yedi yani Baygın bu... halde mi çıkarıyor peki yoksa şey mi? Ötüfi <gülüyor> <gülüyor> kuyrukla sersemletiyor Evet çünkü insan böyle yatması lazım yani böyle. Onun... Çünkü... Abana ne oldu derken sen çıplak oranı buranı kapatmaya çalışırken laps diye yiyormuş. Şey, abana mı dedin? Abanırken. Abana, abana ne burana oldu? dedim. Ay bana ne oldu? abana diye kısalttı Ege'cim. Ee, geçim Tabii bu arada şimdi başka ülkelerde belki molotov taş vesaireyle saldırıyorlar ee, söz konusu yerli kabile olunca oklar ve diğer ilkel silahlarla diye geçiyor şu an. İlkel bir. silah diye mi geçiyor? Ok ee, o en ilkel silahımızı düşünüyorum da başka Daş. Da... Daş değil daha ilkelini düşün. Hmm. Pençe. Mesela çok eski yıllara git. Çok eski dediğin 1900. Yok bayağı biz şimdi birbirimize saldıracağız farklı kabilelerdeniz biz saldıracağız. Kemik. Işte Hayvanın gibi. kemiğiyle saldırıyor. En ilkel silahlarla en ilkel silah insanın kendisi değil mi? El, el mi? El, Mesela Aa, el bir ilkel dakika, ben yandım silahı, yardım silah. Vücuttan e, bir parça Adam da zaten donsuz olduğuna göre silah... Silah zaten kendinden. Vüc o zaman vücuttan bir parça soruyorsun. Vücuttan O zaman el. El. El değil işte. El e, bir değil değil. tane vurur abi bir şey yapar. Bir vurmuşsun. <gülüyor> vuracak bir <gülüyor> şey. Bir vurmuşsun <gülüyor> der ondan sonra... Beyler iyi olan kazansın diye birbirlerine giriyorlar. İşte polise de oklar ve ilkel silahlarla... Ok gibi ilkel silahlarla saldırıyor. Ok da yani. çok kompleks bir silah. O yüzden oka ilkel demesin kimse. Ha ben de o kadar ilkel demesin diye. Yani hakikaten o ok çok mi? güzel bir silah. Ama senin kafandaki ok ayrı. <gülüyor> Onların kullandığı ok ayrı. İkna oldun mu? İkna. İkna olduk da bu radyo yönetiminin stüdyo davulcu Getirme konusunda nasıl ikna edeceğiz? Yani bu ayrı konularında bir tane davulcu lazım. Yani Fazla şu şu ben... köşe evet. Tam yani davulcu köşesi. İkinci de aynı köşeyi göstermiş olmanız dinleyiciler. boşuna gitmiştir herhalde. Başka bir köşe olmadığı için. <gülüyor> Elleriyle gösterdiler sevgili dinleyiciler. Ben şahidim. Çünkü bütün köşe başları tutulmuş durumda. Bir köşede ben varım. Bir köşe zaten oraya girilmiyor. Öbür Maalesef. köşede CD'lerin olduğu köşe var. En o uygun köşe o köşe. Haydi buyurun bakalım Hadi şarkı buyur, başladı. Şarkı, Al, şarkı başladı program bitti demektir. Yarın sabah görüşüyoruz hoşçakalın sevgili Tanrı bir gün mükemmel bir gün olacak Pasta mozzarella salsa e passione. Allora pepper jam. Yalçın İtalyan pizzası pepper jam gourmet pizza da yenir. Pepper jam gourmet pizza tavrus alışveriş merkezinde. Buon Bu appetito a tutti. tutti.